Mustafa Uzan Konya'dan sormuş. <gülüyor> e, Diyanetin eski mealinde Bakara Suresinin 187. E, ayetinde lekümün karşılığı yeni basılmış meallerde yok. Evet yani şu an elimizdekinde de o e, hatta yetebeyyene leküm ifadesiyle alakalı sabahın beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar denilmiş sadece. Bak, hatta yetebeyyene leküm size göre ayırt edilinceye kadardan çıkart, ayırt edilinceye kadar. Çıkarttıklarını iddia ediyor. Yani ve inşallah gözden kaçmıştır diyelim. Hı hı. Ama bunlar çok kötü şeyler. Bak Size göre dendiği zaman şimdi insanları diyor ki, ya kardeşim ben nasıl yapayım? Geçen de ah hatırladım. Yani Erzurum'da hocamla konuşurken e, hatırıma geldi. Diyanet Başkanlığı'nın ekipleriyle gözlemler yaparken yani hocamın söylediği bir isim vardı ondan bahsetmeyeyim. O da bir ara ekip başıydı gittik. Ee, Ankara'nın yakınlarında Şerefli Koçhisar yakınlarında şey yapıyoruz. Gözlem yapıyoruz. Şimdi ufukta fecri kazib ortaya çıktı. Sonra hava şey yapıyor. Efeci sağa ya doğru gidiyor. Bu ekip başı olan hoca böyle yaptı. Küstü yani güneşi. Ya hocam, şuraya bir bakalım, Gör gözükmez dedi. Ne yapacaksınız yani? Ne yapacaksınız? Adam ufka bak, bak bakmıyor. O günkü hesaplara göre tam 45 dakika erken e, imsak ilan edilmiş oluyordu, tabi hangi mevsim olduğunu şu anda net hatırlamıyorum ama tam 5 dakika Diyanet takviminin yanlışlığı ortaya çıkıyordu. Adam döndü, ufka bakmadı. Peki biz buraya devletin parasıyla geldik. Değil mi? Belki cebimizden harcamadık orayı. Çünkü Diyanetin şey organizasyonuydu. Sonra bir kişi de gelmedi, koskoca bir heyet olarak, sen heyetin başkanı olarak gelmişsin. Ama ben hiç o, o hiçbirisine Diyanet'in elemanı olarak katılmadım. İstanbul Müftülüğü'ndeydim ama onlara o şartı koştum. Dedim ki ben Diyanet'in elemanı olarak katılmam. Kusura bakma yani o zaman da öyle Allah'a hamdolsun, bilenler bilirler hiç şey yapmadık. Onları da kabul etmişlerdi. O zaman İslami İlman Araştırma Vakfı'nı temsilen katılmıştım. E sen ekibin başısın kardeşim. Ya ne yap ne yapabilirsiniz? Devlet görevlendirilmiş. Oraya kadar göndermiş. Ama adam ufka bakmıyor, içine çeviriyor. Yüce Teala ne diyor? Yetebe yenele kum diyor. O diyor ki yok gözükmez. Ne yaptı? Allah'ın ya yanlışını çıkardı, değil mi? Eğer o kafada bir adamsa tabii ayetin meali de değiştirir. Ama inşallah İsteyerek yapılmamış. Bir de Mustafa Ozan Bey bir şey dile getirmiş. <gülüyor> bu Birkaç gün önce Diyanet İşleri Başkanı'nı Rize'de protesto eden 96 yaşındaki dedenin protesto sebebi olarak namaz vakitlerinin yanlış olduğunu söylemiş, açıklama yapmış. Şimdi ben buradan internetten de baktım. Hakikaten de haber sitelerinde de bu şekilde bir gerekçe gösterdiğini söylüyor. Konuda ne demek istersiniz demiş. Ben demiş zaten memleğim gerekiyor. Şimdi o 90 yaşın 96 yaşındaki kişi ve Rize'de yaşayan bir kişi olduğu için bunlar eğer köyde iseler zaten bunlara o sabah namazının nasıl oluştuğu, yasının nasıl oluştuğu, akşam nasıl oluştuğu gözle görülecek şekilde öğretilmiştir. Ve bunlar ezanlar okunduğu zaman yanlış okunduğunu zaten kendileri bilir. Bizim söylememize gerek yok. E yani onlar zaten bilirler. Bilmek zorundalar başka şekilde namaz kılamazlar. E, dolayısıyla yani onu şimdi belki bazıları Süleymaniye Vakfı ile ilişkilendirebilir. Ondulu olabilir. O da mümkün. Yani bize dinlemiş olabilir ama 96 yaşındaki kişi bu işi ta çocukluğundan beri gerçek şeyiyle öğrenmiştir. Çünkü eskiden öyleydi. Takvim yoktu. Takvim ne zaman yapıldı? Yani 1970'li yıllarda falan yapıldı takvim ilk defa. 70 yıl dediğin yani e, ne yapıyor kaç 70'in başı olsa kaç tane eder 40 44 yaşında da 96 yaşında Dolayısıyla o zat takvimler ortaya çıkmadan öncesini bilen bir kişi olduğu için yanlışı çok sağlam bilen bir bilmesi gerekir yani Evet e biliyorsunuz yani karşımıza da çıkmadılar. Peki vakit çok geçti galiba. Neyse peki, hepinize çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Allah rahatlık versin.